1857 numaralı konu, Hubey bin Mekte hapisteyken bilinmedik bir yerden rızıklandırılması, Hubeyb benim evimde mahpustu, bir gün kapının tahtaları arasından baktım, elinde bir insanın başı kadar büyük bir üzüm salkımı vardı, ondan yiyordu, o mevsimde yeryüzünde yenilecek üzüm de yoktu.